Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi bir, soru, bir arkadaş soruyor. Diyor ki biz Avrupa'da yaşıyoruz. Bazen e, arkadaşlarımız var iş yerinde yani okullarda. Bunlar Hristiyandılar, Bunlar e, hastalanıyorlar. Biz bunları ziyaret etmek e, caiz mi? Gitmemiz. Evet. E, alimlerimiz kısacası gayri Müslümü Mutlak olarak gayrimüslim kafirleri ziyaret etmek de asıl caiz değil. Hedef ne olur Cah caiz ise de hedef onları ziyaretten İslam'a davet hedefidir. Bu olsa e, caizdir. Olmasa caiz değil diyorlar. Ama burada orta yol nedir? Alimler bir kısmı demişler mutlak caiz değil. Bir kısmı demişler mutlak caizdir. Bu kisi de yanlıştır. Ne doğrudur? Orta yol. Yani çünkü mutlak caiz değil e, yasaklamak e, bir e, şey yoktur. Delil elimizde olmadığı için mutlak da caizdir. Bazı deliller var bunu yasaklıyor. O zaman nedir? Orta yoldur. Orta yolda nedir? Alimlerin fetvası bir hedef olacak o ziyaretten. Hedef nedir? İslam'a davet etmek. Yen yani de bunun altında detaylı yollarla İslam'a davet etmek. İşte hoşgörü göstermek olarak. İşte bak bizim dinimiz emrediyor Siz hastal olsanız ziyaret ederek sizi bu kolaydan, bundan dolayı e, caizdir İslam'ı ziyaret etmekte. Mesela Bukhari'de bir rivayet var. E, diyor ki e, Enes İbni Malik'ten, Diyor ki bir Yahudi çocuğu vardır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ederdir. Resulullah'ın hizmetçarıydır yani. Diyor ki bu çocuk bir gün hastalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti bunu ziyaret etti. Başının yanında oturdu. Dedi ona çocuğa, İslam ol, Müslüman ol. O çocuk da babasına baktı gözüyle. Babası dedi ona Ate Ebül Kasım. Abul Kasım'a e, Resulullah'ın künyesidir. Abul Kasım'a e itaat etti. Yani ona dese onun sözünü tut. Ve çocuk şahadet verdi, Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretten çıkarken çok azim bir şey, söz söyledi. Dedi elhamdülillah ellezî enqazahu minen Dedi Allah'a şükür olsun ki bu çocuğu Allah ateşten kurtardı. Bu hadis Bukhari'dedir. Bu hadiste alimlerimiz diyorlar çok faydalar var. Bu faydalardan da e, birisi nedir? Birisi Resulullah'ın hüsn-i hulukunu gösteriyor. Ne kadar yüksek, ahlaklıydır. Bak bir çocuk bile hizmetçisi gidip ziyaret ediyor. Gözünün önüne koy devlet başkanı. Bir tane çocuk Ha? Gidip onu ziyaret ediyor. Ne kadar bir yüksek ahlakı var. Onu da allah Teala Kur'an'da demiş, övmüştür. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلِقٍ azim. <عظيم> Sen en azim bir ahlak üzeresin. Allah-u Teala kendi kuluna diyor. Sonra Hazret Ayşe'den sordular Resulullah'ın huluku nasıldır? Dedi كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْعَانِ Onun huluku ahlakı Kur'an'ıydır. Yani Kur'an ahlakıydır. Kur'an'a uyurdur Kur'an onun Ahlakını düzenlemiştir. İkinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisten, ikinci fayda istimbat fıkhi istimbat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak, demiyor çocuktur, Yahudidir, e, e, değersizdir. Bütün yaratanların, bütün insanoğlunun hidayetine neydir? Harisidir. Haris nedir? Yani istiyordur. Yani demiyordu. Ayrım etmeden her çeşin Ataştan kurtarmasını e, ne yapıyordu? Canı gönülden istiyordu. Onun için dedi çıkarken Elhamdülillah el-lezi enkazahum nar. Evet üçüncü de e, bu Yahudi bu Yahudi eğer ölseydir ne olurdu? Ataşta kalırdır. Haliden muhallede. Yahudiler bütünleri eğer Yahudi din üzerine ölen, Yen yani Hristiyan dini üzerine ölen nedir? Muhakkak ataştadır. Muhakkak ataştadır. Ve diğer şeyler minbe bi aula ateistlerdir, putperestlerdir, bugün de veşaire milletler daha evledir e, ataşta ebedi kalıcılar. Çünkü onlar bunlar ehli kitaplar onlar ehli kitap değiller. Bunlar hepsi bunun üzerine de icma var. Ümmet icma etmiş. Yahudi Hristiyanlar ebedi olan ataştadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vellezî nefsi biyedihi. Benim nefsim onun elinde olan Rabbime yemin ederim. Lâ yesma'u bi ahad min hâzihi'l ümme. Bu ümmetten. Bu ümmetten Yahudi'yim ve lâ Nasrani bu ümmetten yani yahudi ve hristiyan ümmetinden ben benim ben beni eşitseler yani benim nübüvvetimi bilseler iman etmeseler thumma yamutuna welem yu'minu iman etmeden ölseler benim benim neyle gönderdiğim peygamberliğimi billedi ursultu bihi إلا كان من أصحاب النار ateştandır ateş ehlinendir burada ateş muhallettir bu delil de nereden çıkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hamdolsun Allah bu çocuğu ateştan kurtardı. Bu delildir. Yahudi Hristiyanlar ateştadılar. Dördüncüsü bizim meselemizle ilgilidir. O da nedir? Yahudi Hristiyanı ziyaret edebilir misin? Evet. Eğer bir maslahat gereği var ise o maslahat gereği ziyaret edebiliriz. Mesela Avrupa'da ne almışlar? Müslümanlar, Müslümanlar terördüler, yamyamdılar e, ayrımcıdılar. Sen ne yaparsın? ciddi bu konuda ispat edersin. Biz ayrımcı değiliz. Biz sizi e, bak işte ziyaret ediyoruz. Biz insancılık davranışlarımız var. Bu konudan olabilir. Yani İslam'a davete etmektan olabilir. Onun için Eee Abu Davud sünanında diyor ki Haz e, İmam Ahmet'ten sordum ki dedim ki Yahudi Hristiyan'ı eee İslam eee e, ziyaret edebilir miyiz hastalığında? Hayır dedi. İlla ki İslam'a davet etmektedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib neydir? Resulullah'ı savunuyordu ama neydir? Müşrikidir Abu Talib. Hazreti Ali'nin babası. Resulullah'ın amzesi. Neydir? Müşrikidir. Müşrik üzerine, din üzerine de öldü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret etti ölmeden önce. Aynen bu Yahudi çocuk üzerine. Ne dedi? Dedi ya am de la ilah illallah bu kelimeyle seni kurtarır. Şahitlik yaparım seni. Ama Abu Cehil U, e, Ubey, Ubey e, Abdullah İbni Ubey bunlar hepsi Abu Talib'in başındaydılar. Ha sakın ha ya Abu Talib diyorlar. Abu dini üzerine değil başka din üzerine ölecek misin? Abu Talib de o arada ne oldu? La ilahe demedi. Dedi Bel, ben Abdulmuttalib'in din üzerine ölüyorum. Gitti. Ebedi olarak ateşte kaldı. Ondan dolayı bu da neye delalet eder? Bu da delalet ediyor ki, ki alimlerimiz diyor ki yani İslam'a davet etmekten Yahudi, Hristiyan, bütün kafirleri ziyaret edebilirsin. Yani de bir maslahat gereği o maslahat gereğinde alimler karar verir. Yani cenzler, insanlar, ilmi olmayanlar karar vermezler. O caiz mi yoksa caiz değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.